Tohumda Asada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor. Bu haftaki programa geçmeden önce bu bölümün destekçisi Erem Örse tekrar teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet bir takvim yılını bitirmeye yaklaştığımız günlerde biz de bu programda biraz daha derneğin içine, derneğin bu yıl yaptığı etkinliklere ve önünde Buğday Derneği'nin nelerin beklediğine bakalım istedik. O yüzden bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz bugün. Konuğumuz Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden Mehmet Gürmen. Mehmet merhaba. Merhaba Borat. Daha önceki programlarımızda böyle daha dışarıya yönelik konuları işliyorduk ama bu sefer biraz daha dernek neler yapıyor, derneğin projelerinde bizleri neler bekliyor onlardan konuşalım, onlarla ilgili haber verelim istedik. O yüzden bir 2014 yılına bakarak başlayalım istiyoruz. Geride neler bıraktık 2014 yılında Buğday Derneği olarak? Tabii ki seve seve. Şimdi düşündüğüm zaman Mart ayında bizim tohum takası kampanyamızla ilgili bir atılımımız oldu. O önemliydi. tohum.takas.org internet sitesini kullanıma açmıştık üyelerimiz arasında. Ve burada tabii bu bir ilk açıştı. Daha doğrusu ilk partisiydi projenin. 20 tane üreticimizden gelen ürünler yaklaşık 1000 pakete girerek takas amaçlı üyelerimize ulaştırıldı. Mart ayı içerisinde gerçekleşti bu. Şu anda da bunun Üyeler arası takas modülü ile ilgili bilişim çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yılın ilk aylarında bunun haberini duyuracağız. Yani tek yönlü takas imkanı var şu anda sistemde ve kendi tohumluk yetiştirme tecrübüyle sisteme ekleme, bunları derleme, bir nevi jurnal gibi kullanma şansımız var. Her tohumun bir ee, blogu oluyor gibi de düşünebiliriz belki de o tohumun neler geçti diye ekleyebileceğimiz bir portal olacaktı galiba. Evet, yani çimlendirme takviminden tutun fotoğraflarına işte zararlarla bir mücadele yapıldıysa bunların notlarını düşmenize kadar yaklaşık 30-35 tane farklı bilgi ve 5 adet fotoğraf eklemenizi sağlıyor sizin geçiştirme tecrübeniz boyunca hmm. tohumdan tekrar tohumluk alana kadarki dönem dönüşü içinde bir ürünün. Bunları kaydedip geri dönüp güncelleyebiliyorsunuz tohum.takas.org sitesinden. Dernek üyelerimiz, aylat borcu olmayan dernek üyelerimiz zaten girip hemen ücretsiz hesap açabiliyorlar, kullanmaya başlayabiliyorlar. Dediğim gibi takas modülleri yılbaşından sonra önümüzdeki birkaç ay içinde devreye girecek. Yine ilgisim kanallarımızdan bunu duyurmuş olacağız. Bu aslında daha önce bizim başladığımız bir kampanyanın evlenmiş haliydi. Biraz aslında kısaca tarihinden de bahsedersek adım adımla da bir ilişkisi vardı kampanyanın. Evet. Ee, şöyle 2011 yılından itibaren adım adım koşucuları, gönüllü koşucuları bu kampanyayı desteklemek kararı aldılar. Ee, ve onların sayesinde toplanan kaynaklarla yerel tohumla çoğaltıldı, takas edildi. Ve e, bu ağa dahil olan çiftliklerin sayısı, üreticilerin sayısı altıldı. en son e, gelinen stratejinin e, doğrultusunda da Artık bu çiftlikle arası olan takas ağının e, üyelere, bireylere, balkon ve teras bahçelerine de e, açılması gerektiği e, ortaya çıktı. Ve nasıl yaparız, nasıl erişiriz de en kolay tabii yine teknoloji kullanarak internet üzerinden bir e, takas ağı yaratmak e, olduğu kararına vardık. Ve sadece takas değil tabii bilgi portali, e, yetiştiricilikle ilgili makaleler, e, daha sonrasında... Veri tabanı dediğin gibi tohumun süresini, geliştirme tekniklerini ve tecrübelerini tuttuğumuz için bu bilginin de paylaşımı bir anda mümkün oluyor. Yani klasik bir takas şenlinde yani sadece elden ele o tohumun türü, nerede yetiştiği en fazla son birkaç yıllık geçmişi yazılabiliyor zaten. Ama burada teknik olarak imkanların bir sınırı yok. İstediğimiz kadar geçmişin takip edebiliyoruz elden elde dolaştığı sürece sistem üzerinde. Hı -hı. Evet bu önemli bir adımdı. Onun dışında 2014'te e, tohum takası dışında e, başka neler vardı? Onun dışında yaz aylarında Küçükçekmece e, %100 ekolojik pazarımız devreye girdi. E, Küçükçekmece Belediyesi ile yaptığımız protokol sonrasında. Ona e, yoğun bir talep var ve devam ediyor. E, orada ciddi bir kesimle buluşmuş oldu. Ciddi bir halk kitlesiyle buluşmuş oldu pazarlarımız. Ee, tabii bu bizim pazar projemizi e, bir yandan da yükle yani Çünkü operasyonel olarak bunu yani kendi ekibiyle yürütmeye devam ediyor. Ee, halbuki belediyelerin bu noktada biraz daha işbirliği yapması ve e, aslında belediyelerin kendilerinin yapmaları gereken denetleme görevlerini, pazar kurma görevlerini bizden değil, bizim belki verdiğimiz cansu ile kendilerinin devam etmesi gerekiyor. Buna çabalıyoruz buna uğraşıyoruz Sonuçta modeller yaratmaya çalışıyoruz Her yerde pazar projemizde de aynı şekilde Yeri gelmişken yani... bu Bu denetim <gülüyor> konusunda e, Bu ara bazı e, Haber e, televizyonlarında da Bu konuyla ilgili bazı haberler duyduk Ve bu denetlemeler e, sorulan bir soru Bir e, Belki daha önce duymamış Olanlar olabilir diye buğdayın bu pazarlarda Yaptığı denetimlerden biraz bahsedebilir misin Evet yani Buğday derneği Birincisi e, organik sertifikaları denetlemekle e, yükümlü ve sorumlu görüyor. Kendini oraya konumlandırıyor. Yani pazara şişli pazarda sabah 4.30'dan itibaren kamyonlarla her cumartesi ürün getiriyor üreticilerimiz veya aracılar. Bu kamyondan in, inmeye başladığı andan itibaren ürünlerin üretim anından e, o stok tükeyene kadarki sertifikasyon ve lojistik e, hareketleri izleniyor kağıt üzerinde. Bizim derneğimizde bunları kontrol ediyor. Sertifikattaki üretim izninin e, o ürüne ait olup olmadığı, tarihinin geçip geçmediği, e, ne kadar üretildiği ve o gün pazara ne kadar ürün ile ilgili bu konularda bir sıkıntılı olacak durum var mı yok mu bunu teklif ediyor. E, ayrıca GASGEL'e çiftçinin arazisinde e, ve veya diyelim pazardaki tezgah üzerindeki ürünlerden numune almak şartıyla bir üçüncü denetleme yapıyor yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı sertifikasyon kuruluşu ve üçüncü denetlemede Buğday Derneği tarafından dönem dönem yapılıyor ve bunların sonuçları raporları sertifikalarla birlikte Buğday standında yer alıyor açık bir şekilde gidip inceleme şansı oluyor e, ziyaretçilerimizin. E, bu noktada önemli bir yeri doldurduğunu düşünüyoruz e, saat dört mesai başlar arkadaşlarımız var öyle söylemiş olalım pazarda. Evet kendilerine de tekrardan teşekkür edelim. E, Budaydaki budayın e, %100 ekolojik pazarlarında sizlere ulaşan gıdaların e, güvenilirliğini e, ve organik olduğunu denetleme konusunda verdikleri emekler için onlara da bir tekrar teşekkür etmiş olalım. E, Küçük çekmece evet. pazarı da dediğin gibi bizim ekolojik pazar ağlarımızı e, geliştiren bir hamle oldu 2014 yılında. Hı hı. E, onun dışında Tatuta projesinde e, 92 çiftlik sayısına ulaştık şu anda. Ee, zaten yani derneğin çok büyüyelim diye bir stratejisi yok sen de biliyorsun ama hani öz e, az ve öz kaliteli iş yapalım içine dolduralım hakkını verelim e, gerçekten küçük çiftçiyi bulalım ve bu ağa katalım diye bir e, derdimiz var Tatuta'da e, 92 tane çiftlik konumundayız şu anda bir de bununla ilgili Tatuta biliyorsunuz uluslararası bir ağın alt ağı, yani huf ağının Türkiye ayı. Bu ee, e, dünya konferansı bu sene Türkiye'de yapıldı. Bunun ne sahiplini yaptık bu olarak. Ee, hemen Ekim ayındaydı, genel kurul e, zamanıydı ve 28 ülkeden 49 delege katıldı. Bunun ne sahiplini yapmış olduk, bunun daha haberini vermiş olalım. E, oldukça renkli ve yoğun e, güzel kararların alındı, özellikle bu e, uluslararası alanda. E, ile ilgili bazı kararlarımın bir toplantı oldu. Bir, bir Tatuta çiftliğinde ee, gerçekleşti yanılmıyorsam. Evet doğru. Ee, bizim yine Patronel Vadi isimli Fethiye'deki Tatuta çiftliğimize gerçekleşti bu buluşma. Ee, bunun dışında aynı ay tabi Ekim ayı çok yoğun geçti. Ee, bizim Buğdar Genel Kurulumuz vardı. Olağan Genel Kurulumuz. Ee, ve bunun dışında tabii ki en büyük organizasyon aslında AIPOAM'dı şüphesiz. Ee, Uluslararası Dünya Algonik e, karım, Tarım e, Konferansı Türkiye'de İstanbul'da yapıldı. Bu tabii çok öncesi var yani 3 günlük bir konferans ama bundan 3 gün önce de 3 e, gün boyunca süren bir ön konferanslar zinciri vardı. Yine tamamen Buğday Derneği ev sahipinde ve herkesin katılımına çıktı. E, ve tabii bunun yine öncesinde bir 1,5-2 yıllık e, çok yoğun, özellikle e, koordinatör arkadaşımız Duygu'nun çok büyük emeği var. Ve yine Gizem arkadaşımız, eş genel müdürümüz. Çok yoğun bir hazırlık dönemi vardı, e, emek yoğundu. E, ve çalışan diğer arkadaşlarımız tabii onlara da teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, altından en azından bizim görüşümüze göre almamızın akıyla kalkmayı başarabildiğimizi umuyoruz hatalarımız varsa hafı tabii ekip olarak ee, Çok uzun süredir hazırlanılan bu... <gülüyor> bir konferanstı gerçekten Ayfuan. Ee, ama hem öncesiyle evet. yani iki seneden bu yana düzenlenen e, sivil forumlarla olsun e, hemen öncesinde gerçekleşen e, ön konferanslarla herkesin katılımı açık olan ön konferanslarla olsun e, gerçekten çok geniş bir e, kesime e, hitap etme olanağı bulan bir konferans oldu. E, ve yurt dışından <gülüyor> da Olumlu dönüşler bu konuda ee, iyi dilekler ve haberler aldık. Evet son da şeyi istersen bahsedelim. Community Goals Farming projemiz vardı. Ee, beş ülkenin katıldığı bir Avrupa Birliği projesiydi. Bunun paydaşlarından biriydik. Ee, bu tamamlandı. Hatta son raporu daha iki gün önce geldi bu hafta içinde. Final raporu onaylandı. Ee, bu da bize aslında büyük bir ilham kaynağı oldu. Ee, Almanya, Slovenya, İngiltere, Türkiye ve Polonya'nın katıldığı bir projeydi. Ben e, İngiltere bacağına katılma şansım oldu. Oradaki Kent Bahçeli ile ilgili örnekleri görme şansım oldu. Ee, bununla ilgili şimdi biraz detay vereyim mi? Nasıl yapalım? Devam edelim mi? Ee, i̇stersen bir müzik arası verelim. Ee, çünkü o projeyle ilgili senin anlatacağım bazı detaylar var. Daha sonra da 2015 yılında bizleri neler beklediğiyle devam ederiz. Tamam mı? Şimdi ufak bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra Mehmet Gürmen'le sohbetimize devam edeceğiz. Aşığı olmuş Peşinden yollara koyulmuş Yollar ona yoldaş olmuş Yemeden içmeden Aşkla doyar insan Uyumaz koşar insan Kendini tanır insan Aldatılır insan Yalnız kalır insan Can, Kazaz, Can Kazaz'dan dinledik. Adam ya da kadın sonuçta bir masal isimli şarkısıyla bizlerle beraberdi. Buğday Derneği'nden Mehmet Gülmen'le sohbetimize devam ediyoruz. 2014 yılının bir özetini yaptık. Buğday olarak neleri geride bıraktığımızı konuştuk. En son Community Goals Farming isimli projemizde kalmıştık. Buradan yavaş yavaş 2015 yılında bizleri neler beklediğine geçelim isterseniz. Evet Mehmet Community Goals Farming projesinde İngiltere'ye bir seyahat yaptığını, ona katılma şansın olduğunu ...anlatıyordun en son. Ee, buradan devam hmm. edelim istersen. Evet, e, projenin son e, ayağı İngiltere ziyaretiydi. Yani İngiltere'deki bir e, sivil toplum kuruluşunun ev sahipliğinde gerçekleşti. Benim ziyaretim Sheffield e, kasabasının şehrindeydi. Ve Sheffield'daki e, bir organizasyonu görme şansım oldu. Kent bahçeleri üzerine bir organizasyondu bu. E, şöyle düşünebilirsiniz, buğday gibi bir dernek... E, Sahipliğinde ve sorumluluğunda gerçekleştirilen şehrin farklı bölgelerinde yaklaşık her biri 2 ila 10-15 dönüm arasında değişen toplam 22 tane araziden bahsediyoruz. Daha doğrusu arazi değil. Bahçeye dönüşmüş, kent Şehrin bahçesi. içinde bunlar değil mi? Böyle eteklerinde ya da uzağında değil, şehrin ortasında yerler anladığım kadarıyla. Evet, tam da şehrin içinde. Yani e, hani İstanbul üzerinde düşünmek gerekirse işte bir tanesi Beşiktaş'ta, bir tanesi Kabataş'ta, bir tanesi işte Taksim'de, bir tanesi Kadıköy'de gibi birbirine çok da yakın noktalarda bir yandan da. Hı -hı. Ama büyüklüklerine dikkat çekiyorum. Yani Sheffield tabii ki İstanbul gibi büyük bir şehir değil, 2 milyon civarında bir şehir, e, nüfusu var ama... Tam göbeğinde olduğunu düşünürsek çok başarılı bir proje. Yani mahalleliyi buraya katmayı başarmışlar. Ben özellikle o paylaşmak istiyorum. Sürekli aktif bu STK'nın öncesinde devam eden projede gönüllüler ve tabii ki çalışan personel var. Ama bir yandan da mahalleli çok aktif katılıyor ve sahip demiyor. Her gün çocuklarıyla gelen anneler var. E, dezavantajlı veya toplumdan dışlanmış grupları buraya kazandırmakla ilgili çok ciddi süreçler yaşamışlar ve çok ciddi bir dönüşümünü görmüşler, başarısını satmışlar. E, e, ben aslında bu projenin çok kilit bir noktasından bahsetmek istiyorum. E, derneğin başkanı John'la konuşurken ben şeyi sordum. Yani bizim Türkiye'deki durumumuzda şu anda bir takım bostanlara sahip çıkıp mahalleli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz bu noktaya nasıl geldiniz dedim. O da bana dedi ki biz de 1970'te başladık, ee, bir yeri işgal etmiştik bir kamusal alanı, burayı bostana dönüştürmek istemiştik, ama 10 yıl sürdü mücadelemiz. Ee, 1980'lerde biz belediye meclisiyle bir protokol imzalama şansımız oldu. Peki nasıl oldu dedim? E, şöyle insani bir şeyin kazanımıyla oldu dedi belediye başkanının e, çocuğu dezavantajlı bir gruptaydı, e, okçuluk gruptaydı. Ve e, kendisini buraya dahil etmeyi önerdik. Bu eğitimlere, bu çalışmalara, bahçelik çalışmalarına katıldığında o ana kadar ki tıp ve e, psikiyatri dünyasından göremediği iyileşmeyi gözlemledi. Ve bunun ailesi de gözlemlediği zaman artık bu çok insani bir şey, çok temel bir şey. Toprakla uğraşmanın gerçekten bir şeylere bir dönüşüme hizmet ettiğine ikna oldu bu insanlar, bu yöneticiler. Ve o günden sonra gerek yerel gerek genel seçimlerde tüm siyasi hareketler Kent bahçelerinin yanında olmaya başladık dedi. Dezavantajlar gruplardaki dönüşüm de aynı şekilde. Dolayısıyla bu, bunu çok önemsiyorum ben. Ee, bu dönüşüm biz de kendi politikacılarımıza, yerel idarecilerimize anlatmalıyız. Kent bahçeleri bir şekilde gerçekleşecek. Bunu görüyorum belki 30 yıl, belki 20 yıl, belki daha kısa sürede. Ee, ve bunun adımlarını atmalıyız diye düşünürken hani biz ne yapabiliriz sorguladık ve bir proje altında hazırlığı yaptık. Ondan biraz bahsedelim istersen. Hı hı. E, 2015 yılında Doğa dostu Kent Bahçeleri adını verdiğimiz, e, tabii ki sadece tek yıllık değil, 3-4 yıl minimum sürecek bir proje e, tasarısını şu anda tamamladık. Bunun ilk yılında, 2015 yılında Tohumlar Kampüsü dediğimiz, kısa adı TOKA olan bir projeyi hayata geçirme niyetindeyiz. E, burada da e, 20 tane devlet üniversitesinin Kampüsüme e, basit bir kent bahçesi uygulaması yapılması, kompoz uygulaması yapılması ve ikinci bir ziyaretle de yine bu üniversiteye gidip ekolojik yaşama giriş eğitimleri verilmesi e, ve orada bunu sahiplenecek bir küçük topluluk oluşturulması hedefimiz var. E, bunun çağrısını da zaten iki gün önce İletişim kanallarımızdan çıktık ama bilgisi olmayanlar şu an duyanlar da buğday.org'a girerek Anasayatı'daki haberlerden takip edebilirler. Şehre üniversiteden ee, girmeyi planlıyor aslında belki de şehir bahçeciliğinin üniversite kanalıyla bir ilk adım olmasını planlıyoruz. Evet okulları. yani şöyle düşündük ilkokullar olabilir, üniversiteler olabilir, mahalle bahçeleri, bostanlar, park bahçeleri olabilir belediyelerle işbirleriyle. Ama en hızlı ilerleyebileceğimiz ve en heyecanlı kesimin olduğu e, üniversite gençliğin olduğunu sahiplenebilecek üniversite kampüsleri olmasını düşündük. E, ve ilk seneyi burada değerlendirdim istedik. Bu proje çoğalanacak, tabii ki kopyalanacak, başka modellere dönüşecek, e, başka yerlerde yapılacak diye ümit ediyoruz. Ve e, tabii ki hedefimiz de büyük, güzel, e, herkesin katılımcı olarak dahil olduğu kent bahçeleri oluşturmak var. Bunun tamamen yasal zemin oturmuş halini Hayata geçirmek var. Artık bir muhalefet veya engel değil de destek gördük projeler yaratmak var. Ee, önümüzde epey zaman var ama benim şahsi tecrübemden e, bunun çok rahat gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. Sadece biraz çaba biraz uğraşmak gerekiyor. Bu sene Özet Üniversitesi ile başlıyoruz buna. Daha sonraki yıllarda takip edeceğini düşünüyorum mahalli diğer bahçelerin. Umarız kısa sürede yayılır çünkü toprakla uğraştığında hem yerel ekomide oluşacak değişiklikler hem de anlattığın örnekler gibi belki insanların kendilerinde fark edeceği değişiklikler zaten bunların yani uygulanamaz, yani uygulanması neredeyse zorunlu bir noktaya götürecek gibi duruyor bizi. Hı hı. Bir de istersen şeye de toparlayabiliriz. Evet çok kısa bir eğitim daha vardı. Evet çalışmalarımızı yaparken. Bize çok fazla gelen talep oluyor yani biz nasıl bahçe kurarız, balkonumda, saksımda, tarasımda ne yapabilirim, kompost eğitimi var mı, küçük bir bahçem var, çiftliğim var ne yapabilirim gibi soruları derleyip topladığımızda yine 2015 yılı bahar aylarında uygulamaya başlayacağımız bahçelilik eğitim serisi hazırladık. Burada da şu anda 3 tane başlıkta çalışma yaptık birincisi yetiştiriciliğe giriş eğitimi e, ismini verdiğimiz e, sunumlardan oluşan bu işin biraz teorisini anlatan e, yarım günlük şehirlerde verebileceğimiz soru-cevap kısmında içeren e, giriş eğitimi e, ikincisi kompost balkon ve teras bahçeciliği adını verdiğimiz e, bu tam gün e, şehir veya terasta uygulama yapabileceğimiz e, bir eğitim serisi burada da tabii ki Yükseltilmiş yatak teknikleri, dikey bahçelik uygulamaları, bunun dışında kompost uygulamaları, yine ufak balkon veya terasta neler yapabilirim, az güneş isteyen bitkiler, nelerdir, olası sorunlar, çözümler, Türkiye ve dünyadan örnekler e, var. Yarısı yine sunum, yarısı diğer yarısı uygulama e, olarak geçiyor. E, bir üçüncü başlıkta da e, küçük bahçelerde yetiştiricilik dediğimiz bu da e, fiili bahçe uygulamaları. Yani hem klasik yöntem. E, klasik kusur bahçecilik damlama, e, sulama yöntemleri, iklim, tür seçimi, genel bakım bilgileri e, ve bir de yükseltme sevdiğim etal teknikleri ki bunun avantajları çok fazla. Bu nasıl uygulanabilir? E, bir tane bilgi uygulama yapmak, e, zaten bahçe klasik da bir uygulama yapmak şeklinde tam gün e, uygulamalar televizyon olarak başlayacak. E, İlk iki başlık şehirde verilecek üçüncü bu küçük bahçecilikte uygulama için uygulama alanımız şu an İstanbul'da, ve İzmir olarak başlıyor. Muhtemelen Ankara'da da bir uygulama alanımız olacak. Bütün bunların haberlerini de dediğim gibi yani yeni yılda Şubat ayına itibaren İletişim kanallarınızdan duyuluyor olacak. Evet biz de burada Biraz... bu eğitimler yaklaştıkça bunların duyurularına yer veririz. Bahsettiğim proje çok güzel çünkü bizim de amaçlarımızdan biri olan gıda üzerinden insan ve doğa arasındaki köprüyü güçlendirme amacına gerçekten uygun bir proje gibi gözüküyor. Yaklaştıkça biz de buradan haberlerimizi vereceğiz. Hı hı. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Hem 2014 yılının güzel bir özetini hem de önümüzde bizleri neler beklediğini anlattığın için e, öncelikle hem 2014 yılındaki emekler için teşekkür etmiş olalım. 2015 yılı için de e, bir kolay gelsin diyelim şimdiden. E, rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Ayrıca sen de Açık Radyo ekibine bu sene katıldığın için bir yenilik olarak da atlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Emeklerin için tekrar teşekkür ederiz bu <gülüyor> Teşekkürler Mehmet. Evet, her hafta olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı duyurarak sizlere e, veda edelim. E, ama sizleri e, o davet etmeden önce e, bu hafta geçtiğimiz hafta aslında olan bir e, ufak bir duyuruyla kapatalım. E, Konya'da e, Konya Organik Tarım Derneği adıyla dernekleşen 31 üretici geçtiğimiz hafta şişli ekolojik pazarındaydı. E, geçtiğimiz aylarda e, dernekleştiler ve ürünlerini pazarlamaya yönelik deneyimleri ve tecrübelerini arttırmak amacıyla e, ve e, oturmuş bir pazarın nasıl olduğunu onu nasıl işlediğini görmek için e, şişli yüzde ekolojik pazarlarındaydılar. E, dolayısıyla e, tüm Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor organik tarım. E, biz de sizleri Cuma Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki 100% ekolojik pazarlarımıza bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.